Doğru mu? Doğru. Asıl bu. Aynen bir abdestin farzı bile dört mezhepte farklıdır. Ha. E alimler koymuş. Koysun. Allah Resulü koymamış. Ha biz ne diyebiliriz burada? Ee, şu olmazsa olmaz. Diyelim ki Fatiha okumayanın namazı yoktur. Fatiha'sız namaz yoktur. Bunu deriz. Ondan sonra rükku etmeyenin rükkusu yoktur belini doğrultmayanın tamamı namazı yoktur. Secde. Ha bu dediklerinde dururuz. Bunu deriz. Ee, ondan sonra adam gelip bize diyor ki şimdi, yani bizi sıkıştırmak için bunu yapıyorlar. Peki ben Rukiye'ye giderken kalkarken elleri kaldırmasam namazım olur mu benim? Ha bu soru batıl, cevap da batıl. Ha biz buna ne deriz? Allah Resulü namazı gibi namaz kılmak istiyorsan böyle e namazım olur mu? Allah Resulü namazı diyor, namaz olmak istiyorsan böyle bunun fetvasını sen vermeyeceksin. Evet. Sen cevabını ver dedi o üstünden yük attığını zannediyor. Hı. Bir de hocam çelişkiye düştü mesela. Ha, yani namazın olur dedin mi? <gülüyor> ya namazın olur. Bununla namazın namazının saatine bir şey olmaz diyince ha terk edebilirsin anlıyor. Aynen Fethullah Hoca'nın kısasını anlatıyor musunuz? Söz doğru olmasına rağmen insanlar yanlış anlıyor. Adam gelip diyor ki içki içen dinden çıkar mı diyor. Sen de doğru cevap hayır diyorsun. Ama soruyu soran o soruyu soracak kimse değil. Adam bak namaz kılmıyor. Oh be diyor içki içen dinden çıkmazmış diye bir de rahatlıyor adam. Halbuki o soruyu namaz kılan şirk olmayan birisi içki içerse sorabilir cevap onun cevabı oldu. Namazın vaciplerini sayarken elleri bağlamayı saymadı mesela. Ee, farzını sayarken saymadı. Ondan sonra mesela o konuyu gündeme getirirken Allah Resulü biz peygamberler topluluğu namazda sahibimizi sodemizine koymakta emin olunuk hadisinde söyledi mesela orada. Şimdi burada bir çelişki doğuyor. Sen hem o el bağlamayı vacip görmüyorsun Hı. hem de ee, biz diyor emrolunduk diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu sünnetler içerisine koyuyorsun namazı el bağlamayı. Şimdi işte insanlar yaparsa bu sıralamayı tertibi, rakamını yanlış yaparlar. Hocam benim içinden çıkamadığım sadece şu var bu konuda. Heh, mesela böyle sıralamadan e diyelim ki Ambeli mezhebinde besmele farzdır abdestler. Hanefi mezhebinde değildir. Heh. Hanefi mezhebi diyor ki şimdi e la mudo'a limen lam yezkur isme'llahi alayh besmele çekmeyen abdesti yoktur diyor. Buradaki nef'i datı e, kemalinin nef'idir diyor. Yani evet. saatinin Anladım. nef'i değil diyor şimdi. Ha. Bazen Bazı lugatçılar kalkıyorlar. Halbuki aynı hadisimiz başından alsak devamına gitsek yani diyor ki devamında da La salata limen la vudu ala. Abdest durmuyen de namaz yoktur. O zaman buradaki nefi edatı da yani namazın kemalinin nefi mi? Evet, çok güzel. Anlatabildim çok mi? Çok güzel. Burada besmele çekmiştir, bitti. Hem de emretmiştir de. Ama biz bunu ne yaparız şimdi? Yani Allah Resulü böyle yaptığı için yaparız. Herkes kendini buna ayarlanır. Bunu yapma zorunda mıyım? Değil miyim? Ne kadar zorundayım? Terk edebilir miyim? Ve bizimkilere gelince kitap sünnetle amel edenler böyle bir sıralama yapsınlar. Birçok şeyi bu topluma ters düşmemek için terk ederler. Yani? Anlamadım. Yok, şu anda Mesela kitap sünnetle amel edenler böyle bir tercibe giderlerse dinden olan birçok ameli terk ederler. ...nasıl olsa ibadetimize zarar olmuyor diye ama sadece bu topluma test düşmemek için. Evet, evet. Ben, de. ben ondan amel ederim. Ama birisine hemen emretmeyebilirim onu. Ama Allah Resulü'nün abdestini tarif ediyorsam ben... ...mesela bu kaplama mesleği öyle yapıyorum. Sahabe görüyor, Allah Resulü böyle yaptı diyor. Ben bunu böyle yaparım. Herkime Allah Resulü abdesti gibi abdest almak istiyorsa böyle. Birisinin fetvasını o versin. Eğer o Allah Resulü namazı gibi namaz kılmak, abdest almak istiyorsa böyle Allah. keyfi bilir. Ben şimdi dört rekattaki öğle namazını, farzını kılarken, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra sure okumam gerekirken, bu sureyi okumadım. Sen öğle namazını kılarken, ikinci rekattayım, ikinci rekatta... ne kılıyorsun. Evet. Şey okumadım, sure okumadım. Değil Fatihadan mı? sonra, evet. He. Sonra sonrakiatta veya te teşeütte bunu hatırladım okumadığımı. Hı. Ne yapmam gerekir? Yalnız başına ama. Evet. Önemlidir. Bir fatihada yeter, Namaz kitabı bunu okumamış. Hocam namaz kitabını okumadı olur mu? Okumamış. Arabamda bile var. He. o manada okumamış olabilir, evet. Olan ellerini olan Ellerini kaldırmayan birisinin durumu nedir? Dedin ki de. Allah razı Hayır, Hayır unutarak. unutarak mı? Unutma önemli değil. Hani hocam Anne, bu, bu söz çok şey tam ta anlaşamadım ya yani, ben anlamadım. Allah Resulü nerede eksiklikteki eksiklik yapıp sevsi veya fazlalık yapıp sevsi yapmışsa biz orada yaparız dediniz ya. Evet. E şimdi biz Allah Resulü'nün hata ettiği yerde mi hata edeceğiz illa yani? Değil. Hata herkes için. E onun hata etmediği şimdi bir yerde bunu, biz hata edebiliriz. Bunu sen burada unuttun değil mi? Eğer unuttum hiç hatırlamazsan dert değil farz bile olsa. Ama bir farzı unuttuğunu şey yaparsan onu iade edersin çünkü onun hakkında delil var. Bunun hakkında böyle bir delil yok. Delil olmayan bir şey unuttuğum zaman bir şey gerekmiyor Tabii, mu? Tabii. O bilmiyoruz. Çok aslen yapmadın. Tasa değil. Hmm. Sadece nokta atışı yapıyoruz yani. Evet. Fatiha'sız namaz olmaz. Evet. Rökülsüz, yani seydesiz yani olmaz. Ne dediyse onu böyle yapar. Bunlardan iadesi gerekir. Hmm. Evet bu meselenin de bilinmesi lazım hocam. Çünkü ancak o şekilde denge sağlanıyor. Yani farzları, vacipleri ayırmayan bizler bu tür bir şeyde sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi hiç dengesizlik yok, yok aslında. Hayır, hayır, bizde var yani. Siz tabii şimdi işte konuya şöyle, vakıf olduğunuz için öyle de. Yap. Onu soranlar, cidden böyle unutarak yapmayanların delilini sormak istemiyorlar. Öyle bir tertip de insanları zora sokar zaten. Biz önce namazda ne gelmişse, mesela namazın تَحْرِيمُ حَدْ تَكْبِيرُ وَتَحْلِيلُ حَدْ تَسْلِيمُ Tekbir, yani ihram tekbiri tahrimidir. Ne demek? Namazın dışında helal olan her şeyle namazın içinden avulmuştur. Selamla da her şey helal olur. Tekbirle başlar, selamla biter namaz. Bunlar arasında zikretli kıyam var. Kıyamı ancak mazeretle terk edebilirsin. Değil mi? Evet. Aynen. Fatiha'yı okuma zorundasın. Fatiha'sız namaz yok. Ancak bunu ezberleyemiyorum diyen adama, Elhamdülillah, Subhanallah, Allah'ı berdetiyor. zam Suriye girince, Lamb-ı e okuman gerekir. Kolay gelenini oku, Ama sadece Fatiha ile yettiğine dair Ebu Reyhi, Değil mi? Anladın Ona Ondan sonra rükû ya. bir şekli var. Rükû'yu terk edemezsin. Belini tutmak şey ve doğrultmakta da. de aynen gösteriyor. Tadili erken nedir hocam? Ö Önce bunların şekle Resul'e uymasın. Ondan sonra huşunun teminidir. Şekrem bir kere Resûl'e uymadan, tadil erkan, gerçekler şimdi sinepindeyim. Değil. değil. Tabii. Kalp mutmain da olsa. Kalp mutmain olmaz zaten. Niye hocam? Hepsi Hanefi mezhebinde. Şimdi adam video namaz kılıyor, çıkıyor mutmain adam. Şimdi, değil. O kendini aldatıyor, avutuyor. Şeytan onu, onu gösteriyor o zaman. Adam, tabii. Adam bir namaz kılıyor, tavuğu mı sırtı Hanefi bize diyor şimdi 3 bilimeteli diyor 3 kere subhan anlat dersin diyor. Tamam arkadaşlar bak. Subhana rabbil alamin. Subhana rabbil alamin. Subhana rabbil alamin. Hiç bir şikele. İsmail'le de sen sen bak onu. Tak tak tak. Bu da 3 kere değil mi? Namazdan sonraki tesbihatte Zikirlerin on bir erkere çekileceği rivayet de var hocam. Sahi bu? Bunda amel edebilir miyiz? Evet. Ama bu şey hakkında bir an gayb doğruludur doğru diyeceğim var. Hani şu açıdan, o da unutulmaması, yaşanması gereken sünnet olarak da ara sıra yapılabilir tarzında. Zaten şeytan, ah o farklılık tenev var. Şeytan iki yerde sizi Tongueye getirir, namazına kardındaki tesbihatta işatınıza getirir yatmadan önceki tesbihatta da uykunuzu getirir. Gidiyorlar yatmadan yatazını. Bu rivayet nerede hocam? Namaz kitabını okumamışım. Bu da o namaz kitabında. Bazı kitaplar var hocam. Birden fazla yere okunması gerekiyor. Ee, bazı kitaplar değil. Mesela bu namaz fakir bir meseledir. Hadisleri teker teker okuyup düşünmek gerekiyor. Öyle olur ki mesela ben orada bir meseleye bina bir hadis zikretmişimdir. Ama o hadisin içinde başka bir mesele de vardır. Evet. Bu çok olur böyle. Ama hocam bu kitap seneler önce yazmışsınız ama. He? Seneler önce yazmışsınız ya bu kitabı. He. Yani gerçekten çok faydalı bir şey olmuş. Dallı, faydalı bir daldaki bir eser olmuş yani. Evet. Elhamdülillah. Ve şu an iki müstene çıktı Allah hayırlı ömürler versin de şunu yani, bitirin hocam. Namazı terk önceki 83 evet. sayfaydı, şimdi 130 oldu daha. Ki o 200'ü bulacak çünkü tercüme edilmeye evler var. Ama çok, çok fazla kitap şey yapar hocam, sayfa. Evet. Ee, Okuyucuyu şey yapar, korkutur. Ama bu namaz. Sizin kitabınız şey yani o noktada hacimli. Evet. Ama bu namaz, yani namaz. Hı. Çünkü hele namazın terki çok ekstralı tartışa konu. Ama nedir? E bu Erva perşembe günkü sohbetinde dedi ki hocam. Hani ben anlatayım. At onu anlatayım. Duymadın sen. Soyadı ne? Bizim Adem'in. Adıyım. Hı? Adıyıl. Evet. Erva gününü anlatamadım ben. Ben. Evet. Kapatayım mı?